Recmayeti olarak bildiğimiz Efendimizin aleyhissalatü defin işleriyle meşgul olunurken bir evcil hayvanın Hazreti Ayşe annemizin hücresindeki yazılı kağıdı yemesi şeklindeki rivayet sahih midir? Bununla birlikte meskül rivayetin Kur'an-ı Kerim'e alınmaması Kur'an'ı teknik olarak bir sahabe icmağı mı kılmaktadır? Bu mivaldeki rivayetler bazı kesimlerce Kur'an'ı ta Kur tahtından etmek için vesile kılınıyor. Nasıl mukabele etmelidir Allah razı olsun. Allah sizden beraber. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin hayatında vahiy e, birkaç türlü hayatımıza e, vaziyet etmiştir. Birincisi, metni de hükmü de baki olan ayetler vardır. Ayet inmiş, metni de Kur'an Musaf'ta yazılmış baki, hükmü de baki. İki, ayet inmiş, metni nesk hükmü kalmış. Hükmü baki, metni mensuk diyoruz bunlara. Niye böyle olmuş? Yemhullahu ma yeşâ'u ve yutbit. Allah dilediği hükmü imha eder, ortadan kaldırır, dilediği hükmü sabit kılar. Yani bu biz bunu Cenab-ı Hakk'a, ya Rabbi bu, bu ayetin niye lafız olarak e, nesh de hükmü kaldı? La yüselü amma yef'al ve hum Biz, biz sor, soramayız, Cenab-ı Hakk'a sorma makamında değiliz yani kabul edersiniz etmezsiniz ama ma'naseh min ayetin evnü sihaneti bi demek ki Allah Teala bir takım ayetleri neskediyor, bir takım ayetleri unutturuyor ondan sonra onların yerine onun dengini veya daha hayırlısını getiriyor pek çok sahabeden nakledilen rivayet var ki Maide suresi Bakara suresi uzunluğundaydı Sabahleyin sahabiler kaptılar. Surenin geri kalan kısmını hatırlamıyorlar. Birbirlerine sordular. Evet onlar da hatırlamıyor. Unutturulmuş. Sen okuyuki fele tansa illa maşallah. Efendimiz Aleyhissat ve selamın da unuttuğu, unutturulan, ona da unutturulan ayetler var. Cenab-ı Hak ki sana okutacağız. Onu unutmayacaksın. Allah'ın diledikleri müstesna. Allah'ın unutmanı diledikleri müstesna. Demek unutulmuş ayetler var. Bunların metni de, hükmü de mensuk olabilir. Yahut metni mensuktu, unutturulmuştur. Hükmü icra edildiği için, fiiliyata aktarıldığı için devam ediyor. E, recm, hükmü ayetle sabit mi yoksa sünnetle mi sabit? Bu konuda ihtilaf var. Bazı alimler diyorlar ki, Ebubekir Bekir el-Cassas ahinehullah gibi, bazı alimler diyorlar ki, bu ayet değil. Bu e, sünnetle sabit bir hükümdür. Hazreti Ömer Efendimizin eğer insanlar Ömer Allah'ın kitabına ilave yaptı diyecek olmasalardı, bundan endişe etmeseydim Rezim ayetini Mustafa'nın kenarına yazardım diyor. Mustafa'nın içine Kur'an ayeti olarak değil Mustafa'nın kenarına yazardım diyor. Bu da gösteriyor ki bu bir ayet değil. Ayet olduğunu söyleyenler var. İşte bu rivayet de onu söyleyenlerin Delillerinden birisi evet yani rezim diye bir ayet vardı escheikhu ve sheikhatu izazeneya diye başlayan bir ayet vardı bu ayet metni neskedildi ama hükmü baki kaldı diyor alimler şimdi bizim için asıl olan herhangi bir ayetin metninin baki kalıp kalmadı. Şimdi az önce örnekte verdim. Maide suresi Bakara uzunluğundaymış. Peki o Bakara suresi uzunluğundayken o ayetler bir yere yazılmış mıydı? Yazılmıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her ayetin dinde vahiy katiplerini çağırıyor onlara yazdırıyor. Yazı olarak mevcut. Peki ayet hafızadan silindikten sonra onun herhangi bir yazılı malzeme üzerinde kalması bizim için ne ifade eder? Yahut daha önemlisi Bu yazılı malzeme ne oldu? Nereye gitti? Bunları soruyor muyuz? Sormuyoruz. Çünkü metni neskedilmiş, Bizim için bir anlamı kalmamış o metnin. Bizim için bir anlamı kalmamış. Bize mushaf diye, Kur'an diye, vahiy diye nakledilmemiş şeyler bunlar. Metni neskedildiği için artık biz bunları bilmekle, ezberlemekle, okumakla mükellef değiliz. Hatta unutturulması da bunu gösteriyor. E peki o zaman Maide suresinin bakara uzunluğunda iken unutturulan ayetleri bir yazılı malzeme üzerinde mutlaka mevcut dediğimiz gibi. Bu ne oldu bu malzeme? Bu malzeme ya çürüdü ya kedi yedi ya başka bir şey oldu ya imha edildi değil mi? Rezm ayetinin üzerine yazılı olduğu deri parçası da böyledir. Onun metni neskedildikten sonra o metnin başına ne geldiğini sormak çok anlamlı değil. Eğer hükmü baki ise ona bakacağız. Hükmü devam etmiş mi etmemiş mi? Metin olarak bizim için o artık çünkü Kur'an değil.